Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elifle Elif, Lam, Ra Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki Şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. <gülüyor> Rabbinizden bağışlanma diliyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. İlallahim erji'ikum ve kulli şeyin Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ela innhum yasnun sudurhum li min ela hine İhuım biz sudu. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi ki elbiselerine büründükleri zaman bile, Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ve ve ve kullun. Yüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın Her birinin dünyada duracakları yeri de öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir Bunların hepsi açık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır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 Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün, kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. وَلَا <gülüyor> Eğer insana tarafımızdan bir rahmet nimet tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör olu verir. <gülüyor> Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. İllellezîne ve amilussalihâti lehum ve Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Fe lealleketârikum be'azhamdâ Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana yolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allahsa her şeye vekildir. Em <gülüyor> yekûlû ''Kul mislihi men min in kuntum ''Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi.'' Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp siz de onun gibi uydurma on sure getirin. Fe <gülüyor> Eğer size bu konuda cevap veremedilerse bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? <gülüyor> Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. ''Ulâ'ikellezîne leyse fil illen ve mâ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 Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit Kur'an ve bir de ondan Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rabdirine arz edilecekler ve şahitlerde Rabdirine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar. Halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Olaika lem fi'l ve min min onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat arttırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir. <gülüyor> şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır innenllezine amenun ve amilus salihati ve ahbetun ila rabbihim ulaike ashabul jannah hum fi İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Meselul feriqaynikel a'mâ vel asammi vel basîri vel semî' Hel yesteviyâni meselâ e felâ bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.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 Kavminin inkar eden ileri gelenleri, biz senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların daha ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz. Dediler. <gülüyor> Nuh dedi ki: Ey kavmim söyleyeyim bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerindeysem ve o kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız. Onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?" <gülüyor>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 Efe la Ey halimi eğer ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir hiç düşünmüyor musunuz Ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum Gaybı da bilmem Ben bir meleğim de demiyorum Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla hiçbir hayır vermez de diyemem Allah onların içlerindekini daha iyi bilir Böyle bir şey söylersem O zaman ben gerçekten zalimlerden olurum Kalu ya kad fe Dediler ki ey Nuh bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden sen hadi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Kale Nuh dedi ki onu size dilerse ancak Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ben size öğüt vermek istesem de eğer Allah sizi azdırmak istemişse, övdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. Ey Muhammed!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 Nu vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. <gülüyor> Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. <gülüyor> Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. <gülüyor> Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Hatta... Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber Sadece pek az kimse iman etmişti Nuh binin ona Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır Çok merhamet edendir dedi Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna "Yavrucum, bizimle beraber sen de bin İnkarcılarla birlikte olma diye seslendi. <Gülüyor> O, ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, dedi. Nuh, bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur, dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de, oğlu boğulanlardan oldu. <gülüyor> Yüzü, yut suyunu, ey gök tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Ve nâdâ nûhun rabbi Nuh Rabbin'e seslenip şöyle dedi. Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi. <gülüyor> ''Ona denildi ki, ''Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları dünyada yararlandıracağız.'' Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.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 Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz sadece iftira ediyorsunuz. Ya kavmi la Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? <gülüyor> Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki, Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İnan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 Meminayım işte ben hem benim hem sizin rabbiniz olan Allah'a dayandım Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim doğoğru bir yol üzerindedir. Fa in tawalla faqad ma ursiltu bihi ileykum. Ve yastahlif rabbi qawman gayrakum ve la tadurunu şey'a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 ve helak emrimiz gelince Hud'u ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık Onları ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular. <Sessizlik> Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Ve ilâ zemûde ekaahım sâlihâ. ya kavmi Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. <Gülüyor> Onlar şöyle dediler. Ey Salih, bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kamim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik verilmişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. <gülüyor>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 Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. <Gülüyor> Helak emrimiz geldiğinde salihi ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve <gülüyor> Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da, yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Ve lekad câet rüsuluna İbrahim bilbüşrâ kâlu selâmâ Kâle selâmun fe mâ lebise en câe hanîz Andolsun elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjde getirip selam sana dediler. O size de selam dedi ve kızartılmış bir buzağa getirmekte gecikmedi. Altyazı <gülüyor> in Silna ila Lut Ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı Ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu Dediler ki korkma Çünkü biz Lut kavmine gönderildik Ve emra etuhu kâimetun fe vahiket fe İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Kâlet <gülüyor> ya veyleta karısı vay başıma gelenler ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi Alo. Melekler Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey peygamber ocağının ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir dediler. Selemmâ zahebe an İbrahîmen rav'u ve jâet İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut'ka mi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. İnne Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Ya Elçilerimiz, ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir. Dediler. <gülüyor> Elçilerimiz, Lut'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün dedi. Ve jâ'e ve Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki ey kavmi işte kızlarım onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? <gülüyor> Onlar iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler. <gülüyor> Lut da keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim dedi. <gülüyor> Konukları şöyle dedi Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz Onlar sana asla ulaşamayacaklar Geceliğin bir vakitte aileni al götür İçinizden kimse ardına bakmasın Ancak karın müstesna onu bırak çünkü onların kaminin başına gelecek azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahdır. Sabah yakın değil midir? <Sessizlik> Tusevvemeten Rabbik ve Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا Medyen halkına da kardeşleri Şuaybi peygamber gönderdik. O şöyle dedi: Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. <Sessizlik> Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın İnsanların eşyalarını mallarını ve haklarını eksiltmeyin Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın Hayır aleyküm bir Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır Ben sizin başınızda bir bekçi değilim <Sessizlik> فَلاَ ki Ey تَتْرُكَ مَا Babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Aley وَمَا تَنْفِيق۪ي اِلّٰى بِاللّٰهِ şöyle dedi. Ey Kamim, Söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık verilmişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاطِينَ Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veyahut kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Ve <gülüyor> Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Kâluu ya şuaibu mâ nefqahu kesîran mimmâ tekûlu ve inna lenerâke fînâ zaîfâ. Velevlâ rahhtuke lera jemnâke vâhîfâ. Dediler ki, ey Şüayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Kâle kavmi minallah Şurayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ve ya kavmi ala inni amil ey kalemin elinizden geleni yapın şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz gözleyin şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum velemme ca'amruna najina şuayban Azap emrimiz gelince, Şuaybi ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ke allam yaunu fiha. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Ve lekad erselnâ Mûsâ bi ve onu buldu Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucizeyle Firavuna ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. <Sessizlik> Piravun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası. <gülüyor> Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara verilen destek. Zalike min enbâil qurâne qussuhu Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de. Ve <gülüyor> Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını arttırdı. Ve hiye inne Şedid. Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. İnne <gülüyor> Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu insanların hesap ve ceza için toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür. <gülüyor> Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz, cehennemlik olanlar da vardır, mutlu. Cennetlik olanlarda. <gülüyor> Mutsuz olanlara gelince cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. halid <gülüyor> Rabbin. İn yurid. Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. <gülüyor> Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir. Fela teku fî miryetim Ey Muhammed Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme Onlar sadece daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar Şüphesiz biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak tas tamam vereceğiz kitafa <gülüyor> Andolsun, biz Musa'ya kitabı Tevratı vermiştik de, onun hakkında ayrılığa düşünmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da müşrikler de. O Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin, ...onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. <gülüyor> Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size de yardım edilmez. Ve <gülüyor> ve Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret, çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Altyazı M.K. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. <gülüyor> ahluha <gülüyor> muslihun Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez ve le uşa'a rabbuke leca'alennâse ümmeten vâhideten ve la yezâlûne muhtelifîne illâ merrahime rabbuk Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesnaa, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin and olsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ve kullen aleyke min Ey Muhammed, peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki elinizden geleni yapın biz de yapacağız bekleyin biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.